Türkiye'nin alışveriş merkezi Ankamolla kültür pazarı keyfi devam ediyor. Hayatın renkleri. Hayatın renkleri. Hayatın renklerinden merhaba. Hayatın Renkleri Türkiye'de yaşayan gay ve lezbiyen bireylerin görünürlüğünü artırmak ve insan haklarından her birey gibi özgürce yararlanmalarına destek olabilmek amacıyla radyolarınıza konuk oluyor. Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu'nun insan hakları ve demokrasi kampanyası kapsamında destek olduğu 12 bölümlük Hayatın Renkleri dizimizin bu hafta 3. bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta konuklarımızla eşcinsellere yönelik ayrımcılık ve homofobi kavramlarını ele alacağız. Konuklarımızsa Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi, Sosyal Psikolog Profesör Doktor Melek Göregenli, İsveçli serbest gazeteci Anna Maria Sorbek, Polonya homofobik karşıtı kampanyadan Jan Siwers ve Bir Gün Gazetesi yazarlarından Kürşat Kahramanoğlu. Köşe yazılarını okumaya alıştığımız isimleri kendi seslerinden dinleyeceğimiz Sesi Köşe'nin bu haftaki konuysa Radikal Gazetesi yazarlarından Yıldırım Türker. Hayatın Renkleri başlıyor. Hayatın Renkleri Konumuz Ege Üniversitesi'nden Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı'ndan Profesör Dr. Melek Göregenli. Hoş geldiniz Melek Hanım. Hoş bulduk. Aslında size hemen e, çok kullanılan ama belki de çok bilinmeyen bu terimi sorarak başlamak en doğrusu olacak. Homofobi nedir? Hep kullandığımız bir kelime ama nedir bu homofobi? O homofobi e, aslında psikoloji içinde önceleri yani 70'li yıllara kadar belki de bir fobi türü olarak ele alınıyordu. Ee, aslında fobi kavramına yabancı değiliz. Ee, yani irrasyonel, akıl dışı korkular diye tanımlayabiliriz. Somafobi de eşcinsellere yönelik korku olarak kullanılıyordu. Ve böyle tanımlandığı zaman da bir e, kişisel özellik gibi. Yani tıpkı diğer korkularımız gibi. Eğer bir insan eşcinsellere yönelik, akıl dışı bir kaynağı olmayan, bir mantığı olmayan bir korkuya sahipsi buna homofobi deniliyordu. Daha çok klinik psikolojinin içinde ele alınan bir konuydu. Ama günümüzde artık homofobi bir kişisel özellik ya da bireysel davranış gibi ele alınmıyor. Çünkü homofobi artık gruplar arası bir ayrımcılık ideolojisidir. Yani heteroseksüellerin eşcinselleri bir ayrı grup olarak algılayıp ...eşcinsellere yönelik ayrımcılıklarına artık homofobi adı veriliyor... ...ve daha çok sosyal psikoloji literatürü içinde çalışılıyor... ...tabii bu şu demek değil... ...homofobinin aslında eşcinsellere yönelik ayrımcılık olarak tarif edilmesi... ...onun kişisel boyutları olmadığı anlamına da gelmiyor... ...çünkü diğer ayrımcılık türleriyle çok benzer özellikleri olmasına karşın ...homofobinin çok başka bir yanı da var... Bizim ülkemizde olmasa da ırk ayrımcılığı çok yaygın. Bizde niye yok çünkü bizde siyahlar yok aslında ama mesela Amerika'da ayrımcılık dendiğinde siyahlara yönelik ayrımcılıktan söz ediliyor. Pek Dine çok ayrımcılık. Göre. Tabii dini inancına göre mezhebine göre işte Alevilere yönelik ayrımcılıktan söz edebiliriz. Belki fazla dindar insanlara tırnak içinde kullanıyorum fazla dindarı yönelik ayrımcılıktan söz edebiliriz. Türkiye'de pek çok alanda ayrımcılık var ama eşcinsellere yönelik ayrımcılığın bütün bunlarla çok ortak tarafları var ideolojik olarak ortaya çıkışı belki biraz sonra konuşacağız pek çok e, benzer tarafı var ama yani aynı mekanizmalarla ortaya çıkıyor ama çok özel bir yanında var çünkü yani ayrımcılık yapabilmemiz için o gruba ait olmamız lazım örneğin sünni ya da alevisinizdir işte Siyah ya da beyazsınızdır. Yani osunuzdur. Ve diğeriyle aranızdaki ayrım inşa edilmiştir. Ya da doğuştan getirilmiştir. Kadın ya da erkeksinizdir. Ama şöyle anlatayım. Hepimizin içinde bir Kürt saklı olamaz. Türkler olarak örneğin eğer Türkseniz. Ya da Sünniyseniz Alevi saklı olamaz. Ama bir heteroseksüel olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. Ama aslında içinizde bir eşliğe saklı olabilir. İnsanların... Kendi cinsel yönelimleriyle ilgili iç içgörülerinin çok uzun sürede oluşması, hayatın çok geç dönemlerinde ortaya çıkması bile mümkün. O yüzden eşcinsellere yönelik ayrımcılık yani bizimle çok ilişkili bir şey olduğu için belki de çok daha katı e, diğer gruplara yönelik ayrımcılıktan ve çok daha içsel, bu nedenle de kişisel bir yanı var. Örneğin yapılan araştırmalar şunu çok açıkça gösteriyor, gizli eşcinseller yani... Kendilerinin de eşcinsel olduğunun farkında olmayan ya da farkında olup bunu bastırmaya çalışan insanlar çok daha fazla homofobik oluyorlar. Hatta eğer çok aşırı homofobik tepkiler görüyorsak bir durup düşünmemiz gerekebilir. Peki semptomları nedir? nedir? Yani homofobi dediğimiz şeyi e, semptomlarını ortaya çıkarmamız gerekirse. Yani evet. sadece eşcinsellere karşı eşcinselleri istemeyen insanlar mı homofobiktir? Yoksa eşcinselleri aslında bir şekilde ayrımcılık şeklinde e, hani ben eşcinsellerle daha rahat hareket ediyorum onları daha çok seviyorum ya da bence eşcinseller sanatta daha başarılıdır gibi genellemelere gittiğimiz anda biz bir ayrımcılık yapmış oluyor muyuz? Şimdi semptom demeyelim çünkü semptomu daha çok biz kişisel bir süreç söz konusuysa kullanırız. Burada daha toplumsal bir boyutu var olayın ama tabii kişisel boyutu da olduğunu biraz önce söyledim. Şimdi ayrımcılık çok geniş bir konu ve çok farklı biçimlerde ortaya çıkıyor ve tarihin farklı dönemlerinde de farklı biçimlerde ortaya çıkıyor. Bir kere ayrımcılığın ortaya çıkabilmesi için bir özelliğinden bir ya da birkaç özelliğinden hareketle bir grubu tarif edip yani o bir ya da birkaç özellik nedeniyle o grubun tüm üyelerini tek bir yapı gibi tarif edip o grubu kendi içinde bulunduğunuz gruptan daha aşağıda daha dezavantajlı ve benzeri biçimlerde görmeniz gerekiyor, tarif etmeniz gerekiyor. Bu yüzden örneğin ben eşcinselleri sevmiyorum gibi bir cümle ...eşcinselleri seviyorum gibi bir cümle kadar ayrımcıdır. Yani ikisi de ayrımcıdır. Çünkü dünyada eğer eşcinseller diye bir grup zaten tarif ediyorsanız... ...böyle bir kategori tarif ediyorsanız... ...eğer ayrımcılıkla mücadele etmek için bu kategoriyi tarif etmiyorsanız... ...yani bir tek bunu dışta tutuyorum. Ayrımcılık için gereken ilk şey yapıyorsunuz. Yani bir grubun etrafını çizip onu tarif ediyorsunuz. Peki şöyle düşünelim... Eşcinselleri oluşturan büyük grubun aslında eşcinsel olmaktan başka nasıl bir ortak özelliği vardır? Mesela bütün eşcinseller Beşiktaşlıdır diyebilir miyiz? Bütün eşcinseller örneğin e, kuru fasulye pilav severler diyebilir miyiz? Ya da ne bileyim mesela bütün eşcinseller e, Türk filmi sever diyebilir miyiz? Bir sürü hayatın bir sürü alanını düşünün. Aslında eşcinsellerle heteroseksüeller arasında karşı cins etkinlikleri yani aşk cinsellik gibi konularda partner seçimi dışında hiçbir fark yoktur. Heteroseksüeller kendi cinslerinden olmayan insanlarla cinsel haz alabilirler ve duygusal yaşamlarını böyle örgütlerler. Eşcinseller kendi cinslerinden. Yani aslında eşcinseller diye bir kategori yoktur heteroseksüeller açısından. Olmaması gerekir. Bir başka tabi boyutu var. İş burada bitmiyor. Sadece kategori tarif etmekle bitmiyor. O kategorinin aslında sizin içinde bulunduğunuz kategoriden daha aşağıda her anlamda pek çok özelliği açısından dezavantajlı, yanlış olduğunu tarif ediyorsanız o zaman ayrımcılık yapıyorsunuz. Örneğin eşcinselliğin bir hastalık olduğunu düşünüyorsanız, eşcinselliğin normal dışı bir şey olduğunu düşünüyorsanız, tedavi gibi, edilebilir bir tedavi hastalık, edilebilir, tedavi edilebilir hatta tedavi yani. edilmesi gereken e, bir şey olduğunu düşünüyorsanız, i̇şte eşcinselliğin ...toplum açısından zararlı olduğunu düşünüyorsanız, bütün bunlar sizin eşcinsellere yönelik ayrımcı pratikler içine girmeniz için gereken zihinsel arka planı sağlıyor diyelim. Önce çünkü zihinsel arka planı olması gerekiyor. Şimdi her homofobik zihinsel arka planı olan insan ayrımcı pratiklerde bulunur mu? Bulunmayabilir. Biz sosyal psikologlar bununla çok ilgileniyoruz. Çünkü bizi eşcinsellere yönelik ayrımcı pratikler ve şiddet ilgilendiriyor. Ama şunu da biliyoruz ki... ...homofobik bir zihniyet arka planı olduğu zaman her zaman ayrımcı davranış mümkün. Modernleşme ve işte insan hakları yolunda elde edilen başarılar yoğunlaştıkça... ...ayrımcılığın yeni biçimlerinden artık söz ediliyor. Sembolik ayrımcılık biçimlerinde. Bir eşcinsel sen hastasın, sen sapıksın, işte... ''Senin aklın fikrin sekste'' e, diyerek ayrımcılık yapmayabilirsin... Eşcinsellerin aslında gereğinden fazla şikayet ettiklerini söyleyerek de ayrımcılık yapabilirsin. Çünkü bu aslında eşcinsellerin gerçekten ayrımcılığa uğradıklarını üstünü örten bir şey. Şikayet etmeden kastınız yani ayrımcılığa uğradıklarını çok fazla dile evet, getiriyor evet. olmadığı şey. Evet mesela şu gibi. tür cümleler ben teorik olarak anlatmaktan çok günlük hayatınız karşımıza çıktığını anlatmaya çalışıyorum. Yani sembolik ayrımcılık mesela eşcinsellerde haksızlığa uğradıklarını, ayrımcılığa uğradıklarını söylüyorlar ama yani bir bakın sanat dünyasına ile geçirmezler. Durumdalar. İşte şöyle cümleler kuruluyor. Eşcinsel olmadan şair olunmaz yani ya da o dünyaya kabul etmendece i̇şte gay mafyası gibi ya da eşcinsellerin ayrı bir kültürü, ayrı bir hayatları olduğunu ve orada istedikleri gibi yaşayabileceklerini düşünmek. Mesela bu da çok sorumlu bir şey. Eşcinsel kültürü, eşcinsel hayatı, işte gay hayatı böyle bir şey yok. Çünkü bunu yaptığımız anda eşcinselleri bizden çok farklı bir başka kategori olarak hemen tanımlıyoruz. Onların hak iddialarının aşırı olduğunu düşünme. Eşcinseller eğer ayrımcılığa uğruyorlarsa tırnak içinde kullanıyorum. Aşırı davrandıkları için ayrımcılığa uğruyorlar. Ee, mesela çok önemli bir şey benim için e, çünkü bir psikiyatri profesörünün ettiği bir cümle olduğu için bunu tekrarlamak istiyorum. Kerem Doksat şöyle bir şey söylemiş televizyonda. ...ben eşcinselleri çok severim, hiç ayrımcılık yapılmasından yana değilim... E, ...hatta evime de gelip gidebilirler, yeter ki adam olsunlar. Şimdi bu örneğin çok yaygın ve çok modern bir ayrımcılık türü. Yani eşcinsellerin ayrımcılığa uğramalarının suçunu ve sorumluluğunu kendilerine yüklemek... ...ve ayrımcılığa uğramak istemiyorlarsa bize benzer şekilde davranmaları gerekiyor. Yani adam gibi davranmak orada ne demektir? Eşcinsel olduğunu belli etmemek demektir. Şunu görüyoruz. Eşcinseller görünür oldukça, haklarını aradıkça aslında daha çok ayrımcılığa uğruyorlar ama bu paradoksal bir şey. Ayrımcılığa uğrayarak belki yeni biçimlerle de olsa daha görünür oldukça ama bir yandan da özgürleşiyorlar. Hayatın Renkleri. Türkiye olarak insan hakları alanında bulunduğumuz noktayı ve atmamız gereken adımları daha iyi tartabilmek için belki de Avrupa ülkelerindeki pratikleri ve içinde oldukları durumu tartışmak gerekiyor. İsveçli serbest gazeteci Anna Maria Sorbek, 17-20 Mayıs tarihleri arasında katıldığı 2. homofobi karşıtı buluşmada hayatın renklerinin sorularını yanıtladı. LGBT bireylerin haklarında daha ileri bir seviyede bulunan İsveç'te durum nasıl? Bu noktaya nasıl gelindi? Medyanın rolü neydi? Eşcinsel haberleri basında nasıl yer aldı? İsveçli gazeteci Anna Maria Sorbek yanıtlıyor. Bence sorumluluk çok büyük ama sadece sorumluluk gazetecilerin bu konuda yazmalarını sağlamak için gerekli en büyük itici güç olmuyor. Bence medya da kendini cinsiyet, kimlik ve LGBT konularında eğitiyor. Hiç olmazsa İsveç'te. Medya insanların fikirlerini değiştirmek, farkındalıklarını artırmak konularında büyük bir rol oynadı. Ancak bir yönde. İsveç'te şu anda resmi anlamda da büyük adımlar atılmış durumda. LGBT bireyler, heteroseksüeller kadar haklara sahipler. Ama bu demek değildir ki uğraş sona erdi. Çünkü hala etrafta mesela cinsiyet değiştirmiş insanlara karşı bir tavır var. Bunlar da insanların kimliklerini tam olarak ortaya koymalarına engel teşkil ediyor. Peki, dünyada ve özellikle Batı Avrupa'da homofobi, eşcinsellere yönelik ayrımcılık açısından durum nasıl değerlendirilebilir? Avrupa genelinde Polonya örneğiyle Bir Gün Gazetesi yazarlarından Kürşat Kahramanoğlu hayatın renklerinde. Dünyada 190 küsur ülke var. Bu ülkelerin bir profilini çıkartmak böyle bir programda tabii mümkün değil ama genelleme yaparak şöyle cevap verebiliriz. Dünyada eşcinsellerin durumu bugün, hatta geçenlerde ben yazında da yazdım, bir lütmus testi halinde. Yani bir ülkenin demokrasi anlayışı ve medeniyet seviyesini eşcinsellerine karşı olan tutumuyla ölçebilirsiniz. Çünkü çok açık olarak görülen şu var. İnsan haklarına önem verilen, demokrasinin hakikaten işlediği, bireylerin birey olarak devlet ve hükümetlerinden saygı ve sevgi gördüğü, desteklendiği, korunduğu ülkelerde eşcinsel hakları genel olarak diğerlerine nazaran daha iyi. Eşcinsel haklarının batı dünyası içine giren Avrupa'da iyi olduğu düşünülür. Ama Avrupa ülkeleri arasında bu konuda çok büyük farklılıklar var. Avrupa'da çok ciddi sorunlu bu konuda ülkeler de var. En sorunlu ülke şu anda Avrupa Birliği içinde Polonya. Çok ciddi ve koyu bir Katolik ülke olması dolayısıyla ve de milliyetçiliğin yükselişte olduğu bir ülke olma dolayısıyla şöyle bir şeyle karşılaşıyor. Eşcinsellik Polonya kültürüne ve Katolikliğe uymaz. Anlaşılır geliyor size değil mi? Yani. Ve bu yüzden mesela işte yapılacak çeşitli etkenliklere zorluk çıkarıyor belediye başkanları, hükümet üyeleri. Devlet başkanı, efendim, gurur yürüyüşünün Polonya e, hayat tarzına uymadığı gibi tutucu bir söylem içinde. Ve bu yüzden de Avrupa Birliği'nin diğer ülkeleri ve Avrupa Birliği'nin kendi enstitüleri devamlı ters düşüyor. Ve devamlı ters düşüyor ve hatta Polonya'nın bu konuda ciddi olarak sorumlulanmadan Avrupa Birliği'ne kabul edildiği için hata yapıldığı konuşmaları e, radyolarda ve televizyonlarda çıkıyor. Çünkü Polonya'daki diğer insan hakları konuları da gayet tutucu, diğer Avrupa ülkelerle kıyaslandığı zaman geri. Yani söylemek istediğim şu, bir ülke tutucu bir ülke ise, insan haklarına saygılı bir ülke değilse, demokrasi tam oturuşmamışsa, Polonya'da bu komünizmden kapitalizme geçiş döneminde büyük sorunlar yaşandı. O zaman bütün insan haklarında olduğu gibi ama özellikle eşcinsel haklarında bir gerilik söz konusu oluyor. Hayatın Renkleri Gazeteci Kürşat Kahramanoğlu'nun da belirttiği gibi Polonya bize çok benzeyen bir örnek aslında sevgili dinleyiciler. Türkiye ile çok benzer sorunları yaşayan ve benzer süreçlerden geçen Polonya'dan bir konuğumuz var şimdi Hayatın Renklerinde. Polonya homofobik karşıtı kampanyadan Jan verse Polonya'da eşcinsellere yönelik ayrımcılıkla mücadelede karşılaşılan güçlükleri, bürokratik ve sosyal engelleri ve Avrupa Birliği'ne girişten sonra geldikleri noktayı sorduk. LGBT topluluğu kapalıydı. Avrupa Birliği'ne katılım süreci başladığında LGBT'nin görünürlüğü arttı. Ulusal ve muhafazakar partilerimiz Avrupa Birliği'ne katıldığımızda homoseksüellerin heteroseksüellerle aynı haklara sahip olacaklarını ve bunun da aileye ve geleneklere bir tehdit oluşturacağını düşündüler. Eşitlik yürüyüşlerimiz ve projelerimiz medyada kendine yer buldu. Çünkü yürüyüşlerde saldırganlık vardı ki, bu medyayı cezbetti. <gülüyor> Muhafazakarlar homoseksüellik hakkında konuşmaya başladılar. Ki bu önemliydi. Önceden görünmez olan bu konular yüzeye çıktı. Bu konuşmalar genellikle nefret ve negativi de içeriyor ama insanlar en azından konuşuyorlar. İlk olarak görünür olmalıyız. Bizi görmeli, bizi duymalılar. Hayatın Renkleri Hayatın Örnekleri programında üniversitesinden Profesör Doktor Melek Göregenli ile konuşmaya devam ediyoruz. Ee, aslında bu noktada ben bir örnek üstünden size bir soru yöneltmek istiyorum. Hı hı. Mesela geçtiğimiz yıl içerisinde e, İspanya'da gay-lezbiyen evliliği yasayla olanaklı kılındı. Hı hı. Fakat bir restoran e, diğer müşterilerinin e, gaylerin ve lezbiyenlerin orada düğünlerini kutlamalarından rahatsız olduğunu dile getirerek e, dükkanıma gelip gelmelerinden değil ama düğünlerini kutlamalarından dolayı e, bir şikayet Var ...ve ben buna izin veremeyeceğim dedi ve bunun üzerine çok fazla tartışmalar yapıldı İspanya medyasında. Bu örnek üstünden gidecek olursak birisi aslında bir işveren olabilir, bir restoran sahibi olabilir. Bu tip bir ayrımcılığı diğer müşterileri sebebiyle yapmak durumunda kalıyorsa... ...ya da başka toplumdan gelen tepkiler sebebiyle bu tip bir ayrımcı davranışa gitmek zorunda kalıyorsa... ...biz bu kişiyi ya da bu davranışı yine homofobik olarak nitelendirmek durumunda mıyız? ...şöyle bir şey vardır... ...çok güzel, benim çok sevdiğim bir sözdür... ...hiçbir zulüm dünyada seyircisi... ...olmadan gerçekleşemez... ...yani zalim olmanız gerekmiyor... ...zalimi seyretmeniz de yeterlidir... ...o zulmün gerçekleşmesi için... ...şimdi burada da bu lokanta sahibinin... ...karar vermesi gerekiyor... ...yani ya bir ayrımcı... ...pratiğin bir parçası ya da suç ortağı... ...olacak ya da para kazanacak... ...yani onun tercihi... ...şimdi... Burada tabii şöyle bir şey var eşcinsellerin biraz önce verdiğim örneğe çok benziyor eşcinseller onun lokantasına gelip gidebilir ama orada düğün yapamaz yani gelip gidip yemek yedikleri zaman heteroseksüel müşteriler rahatsız olmuyor çünkü işte o zaman heteroseksüel gibi davranıyorlar eşcinseller ama düğün yapmaları aileye büyük bir tehdit bu işte aslında postmodern bir arada yaşama kültürü yani bir arada yaşayalım ama herkes kendi gettosunda hiç kimse kimsenin gözüne görünmesin. Ama böyle birbirimizin varlığına tahammül edelim. Bu yeni özgürlük anlayışı ve bu özgürlük falan değil. Çünkü düğün olduğu zaman ciddi bir iddia var. Evet ben sizin sahip olduğunuz her şeye sahip olabilirim. Yani aile kurumu da benim kurumum. Ben aileyi de istiyorum. Ama aile tabii heteroseksizmin ve erkek egemen cinsiyet anlayışının en önemli kurumlarından bir tanesi. O yüzden de... E eşcinsellere yönelik haklar pek çok ülkede verilse de, mesela evlilik hakkı en, en son, son ve en zor verilen haklardan bir tanesi. Çünkü aile eşcinsellere bırakılmayacak kadar ciddi bir kurumdur. Hayatın renkleri. Hayatın renklerinde sıra yeniden Polonya homofobik karşıtı kampanyadan yan şiversdi. Polonya'nın muhafazakar toplum yapısı ve tutucu geleneklerinin eşcinsel bireylerin karşısında birçok küçük çıkardığı aslında anlaşılabiliyor bütün bu söylenenlerden. Ama bir yandan da Polonya'da ortaya konan çok ciddi bir çaba olduğu da hiç kuşkusuz tartışılamaz. Peki, tüm bu emeğin karşılığında hangi noktaya gelindi? 5 yıl öncesine kıyasla daha hoşgörülü bir Polonya mı var karşımızda şu an? Ve en önemlisi Avrupa Birliği'nin ve üyelik sürecinin bugünkü duruma gelinmesindeki etkileri neler oldu? cevaplıyor. Bence bu zor bir soru. Toplum daha mı hoşgörülü bilemiyorum. İlk olarak daha farkında. Bu güzel. Bazı araştırmalara göre katılımcıların %10-15'i homoseksualiteyi 5 yıl öncesine göre daha fazla kabul ediyorlar ve bunun normal bir cinsel yönelim olduğunu söylüyorlar. Bence bu yeterli değil. Avrupa Birliği'nden çok destek aldık. Polonya'daki LGBT organizasyonlar Avrupa Birliği parasından pek yararlanamıyorlar. Çünkü bu para Eğitim Bakanlığı'ndan geçiyor ki onlar da en homofobik bakanlık. Ama ortaklık projeleri yazabiliyoruz. Geçen sene Avrupa Gönüllü Servisi programına gönüllüler göndermemiz yasaklanmıştı. Eğitim Bakanlığından homoseksüel organizasyonları desteklemiyoruz diye bir yazı gönderildi bize. Avrupa Birliği'ne şikayette bulunduk ve onlar da programa bu olayın aynı zamanda homoseksüel organizasyonlar ve azınlıklar içinde olduğunu söyleyen bir yazı yazdı. İki ay önce Avrupa Birliği tarafından yapılan homofobi konulu bir belgesel vardı ve neredeyse her konu Polonya ile ilgiliydi. Polonya'da yanlış olanları ve ...değişmesi gerekenleri gösterdiler. And, uh, what, what be Hayatın Renkleri Ege Üniversitesi'nden Sayın Melek Yöregenli ile birlikte olduğumuzu hatırlatalım. Konumuz eşyesel ayrımcılığı ve homofobi. E, size aslında son olarak sormak istediğim soru da şu. Bu ayrımcılıkta e, eşcinselleri nasıl koruyoruz? Onlarla e, bu ayrımcılığa onlara karşı... ...ayrımcılığa uğramamaları için yaptığımız, aldığımız önlemler nelerdir? Hımm aslında biz korumuyoruz eşcinselleri biz derken tabi burada toplumu e, kastederek aslında toplumu genel kast ederek, olarak evet şimdi eşcinseller aslında kendilerini koruyorlar bence Türkiye'de çok da güzel koruyorlar çok uzun zamandır örgütlüler bir dergi çevresinde kaos gele dergisi çevresinde örgütlendiler şimdi bir dernek oldular kaos gele derneği ve bu İstanbul ve İzmir'de de şubeleri açıldı ayrıca İstanbul'da Lambda diye bir dernek var yani eşcinseller ...tıpkı diğer ayrımcılığa uğrayan e, gruplar gibi... ...tıpkı bu dünyada nasıl yaşamak istediklerini söylemek isteyen her e, insan gibi örgütleniyorlar. Örgütlenirken eşcinselliğin ne olduğunu aslında anlatmak zorunda kalıyorlar. Keşke anlatmak zorunda kalmasalardı ama homofobi özellikle eşcinsellere yönelik ayrımcılık... ...o kadar yanlış bilgiye dayalı bir ayrımcılık ki pek çok insan örneğin bilmediği için... Pek çok şeyi daha ayrımcı olabiliyor. Toplum bilgilendirmeye çalışıyorlar. Ee, tabii bir arada mutlu olmaya çalışıyorlar. Yani bildikleri gibi yaşamaya çalışıyorlar. Daha görünür olmaya çalışıyorlar. Çünkü görünür oldukça ancak kamusal alanda biz de varız diyebiliyorlar. Ve eşcinseller sadece kendilerine yönelik ayrımcılıkla değil aslında Türkiye'deki pek çok başka ayrımcılıkla da mücadele ediyorlar. Çok sevdiğim bir slogan var. Kaos GL'nin kullandığı baştan beri eşcinsellerin özgürleşmesi, hepimizin e, heteroseksüellerin de özgürleşmesidir. Evet çünkü herhangi bir ayrımcılığın yaşandığı bir dünyada hiç kimse özgür olamaz. Ben biz, onlar lafını kullanmak istemiyorum ama eşcinselleri yönelik ayrımcılık yaşamak istemeyen, yapmak istemeyen, homofobik olmak istemeyen insanların ne yapması gerekir diye belki bu soruya bir de öyle bir cevap vermem gerekebilir. Önce bir oturup düşünmeleri gerekir. Eşcinselleri seviyorum ya da sevmiyorum gibi cümleler kurduklarında eşcinseller dedikleri gruptan ne anladıklarını bir kağıda belki alt alta özelliklerini yazmaları ve kendi gruplarının neyse o grup özelliklerini de yazmaları ve karşılaştırmaları gerekebilir. Göreceklerdir ki aslında eşcinsellerle heteroseksüelleri ayıran sadece cinsel yönelimdir yani özel hayattır ve bir heteroseksüel olarak bir eşcinselle karşı cinsel ilgi duymuyorsanız bu sizi hiçbir şekilde ilgilendirmemektedir. Bunu yapabilirler. Bir içgörü kazanmaya çalışabilirler. Aslında bütün ayrımcılıklar için geçerli bu. Kimi, Kimleri bir grup olarak tarif ediyorlarsa oturup düşünmeliler. Neden seviyorum ya da neden sevmiyorum? Neden insanları grup olarak tarif edip sevmek ya da sevmemek zorundayım? Benim bu hayatta asıl ilgilenmem gereken nedir? İnsanlarla benzer yanlarım hangi konularda olmalı ya da olmamalı? Yani bir içgörü kazanıp, davranışlarını gözden geçirip, ona göre davranmaları gerek ve tabii uzak durma biçiminde çok ortaya çıkıyor ayrımcılık. Yani eşcinsellerden uzak durma. Bunun altında yatan da şu eşcinsel sanılma. Eşcinsellerle birlikte görüldüğünüzde eşcinsel sanılırsınız. Evet bundan korkmamak gerekiyor. yani Eşcinsel sanılmakla bir şey olmaz. Eşcinsel olmakla da bir şey olmaz. Hayatın Renkleri bu hafta Sesli Köşenin konu Radikal Gazetesi yazarlarından Yıldırım Türker. Yıldırım Türker'in hayatın renkleri için yazdığı eşcinsellere yönelik ayrımcılık ve homofobi konusundaki yazısını kendi sesinden dinliyoruz. Sesli Köşe. Homofobi zurnanın zıt dediği yerdir. Aslında insanlık tarihinin henüz ilk çağında yaşadığımızı kabul edelim önce. İnsanların hala oldukları için, oldukları yüzünden rahatlıkla kategorize edilip, hayatın belirli katmanlarına hapsedildiği bir tarih kıyısından konuşuyoruz. Büyük aydınlanma hareketinden başlayarak modernitenin de eşcinsel bir hayat okumasını kendi sorunsallarından biri olarak görmediğini biliyoruz. Homofobinin kapsam alanı koskoca bir insanlık tarihi ve dünya kültürlerinin bütünüdür. Tarihi ve insanlığı iki ayağının üstünde tutan erkek mitolojisinin çatlama noktasında. Bütün dünya ayağa kalkar. Yepyeni bir dünya tasavvuru için yola çıkanların da sonunda girip çarptıkları duvar homofobidir. Her şey tahayyül edilebilir ama erkeğin erkekle, kadının kadınla kurduğu hayat yoldaşlığı ya da açıkça yaşanan cinsellik alanı sınırları saptanıp denetim altında tutulması gereken bir tehlike olarak görülür. Herkesin kafasında, ruhunun kuytusunda, heteroseksüelliğin asal, doğal, düzgün, meşru olduğu Eşcinselliğinizde bir sapma, bozuşma, çatlak, ikincin, gayrimeşru olduğu bilgisi kayıtlıdır çünkü. Bu maalesef hem de yoğun olarak eşcinsellik için de geçerlidir. Dolayısıyla homofobi, heteroseksüel ile eşcinsel dünya arasına girdiği bir perde değildir. Her iki dünyanın da içinde var olup soluk almaya çalıştıkları ruh ilginidir. Hepimiz homofobiyiz. Dilimizin sentaksı aksine izin vermiyor çünkü. Dünyanın ve tarihin biçimlenişi, bu arada çeşitli yüzler denemiş olan otoritenin erkekliğin ve kadınlığın imkanlarını belirlemiş olması eşcinselliği barbarca bir varoluş, düzen bozan bir çetecilik hareketi olarak kaydetmiştir. Dilimize, dinimize, hatta kendilerimize. Sonuçta popüler alanda sunuluşunda da yerleşik sorgulanmayan homofobinin salyalı işleri görür. Eşcinsellik bir kimlik olarak kabul edilemez, kamusal alanda bir özne olarak var olamaz ancak bir konu olarak işlenebilir. Başına haftalık haber dergilerinin çektiği salyalı bir tecessisin nesnesidir seslendirdik. Konunun örnekler, tanıklıklar, deneyimlerle güçlendirildiği sunumu tamamıyla şaşırtmaya, iç gıcıklamaya Avan Havan magazinlerin bayağı ve alaycı diline alternatif olarak daha kıyıcı. Adeta devletin hoşgörü bakanlığının tamimlerine yaraşır bir dil. Demokrat, haddini bildiği sürece nesnesini hoşgörüyle kucaklayıp aşağılayan bir dil. Bu dilin daha da incelmiş olduğu kimi demokrat yazarlarda da eşcinsellik gerçekten çok izin verilmesi, hoş görülmesi, haddinin vududunun saptanması gereken bir modernite sorumsalığı olarak algılanmakta. Bu hoşgörü sporunun rekortmenleri homofobinin en güçlü avukatlarıdır. Eşcinseller bir yandan itirafı zorlanmakta, öte yandan siyasi bir kimlik olarak var olabilecekleri hiçbir alan oluşturmalarına izin verilmemektedir hoşgörüyle terbiye edilmiş hayatlara izin var yandı. Bundan sonrası cinsel kimlik siyasetinin kısıtlayıcılığına karşı uyanık olup bütün dünyayı kucaklayacak bir hayat tasavruna çalışması gereken eşcinsellere düşüyor. Kendi en derinlerinde uğurlayan homofobiyle mücadele etmeli gayler. Homofobiyi kendilerinde yok ederek, kendi homofobilerini alt ederek dünyaya bunun mümkün olduğunu göstermeliler. Özür dileyen mağdur diline bir an olsun yüz vermeyerek, kendini heteroseksiz dünyaya kabul ettirebilmek için biz de sizin gibi sıradan insanlarız palavrasına sığınmadan bambaşka bir dünyanın sözcüleri olmak, hayatın müttefikleri yanında yerini almak zorlu bir varoluş içine. Ama zorunlu da. Hayatın renkleri. Avrupa Komisyonu Türkiye delegasyonunun katkılarıyla hazırlanan Hayatın Renkleri program dizisinin 3. bölümünün sonuna geldik. Bu hafta eşcinsellere yönelik ayrımcılık ve homofobi konularını Türkiye'den ve yurt dışından konuklarımızla bir arada değerlendirdik. Hayatın Renklerine kattıkları renk için Profesör Doktor Melek Göregenli, Anna Maria Sorbek, Yanşıvers, Kürşat Kahramanoğlu ve sesi köşe konuğumuz Yıldırım Türkere çok teşekkür ediyoruz. Hayatın renklerinin ilk üç programında eşcinsellere yönelik ayrımcılığı, Türkiye'de eşcinsel örgütlenmesini ve eşcinselliğe dair sıkça sorulan soruları tartıştık. Önümüzdeki haftadan itibaren ise artık günlük hayatın farklı eksenlerinde eşcinselliği tartışmaya başlıyoruz. Eşcinsellik bir hastalık mı sorusunu konuşacağımız dördüncü bölümün konukları, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü ana bilim dalından Profesör Doktor Selçuk Candansayar ve gazeteci yazar Hasan Bülent Kahraman olacak. Önümüzdeki haftadan itibaren Hayatın Renkleri, Pazarı Pazartesi'ye bağlayan gece saat 00.30'da yayınlanacak. Bu hafta Hayatın Renklerine bu programa çok uyan bir şarkıyla veda ediyoruz. Tumba Bamba'dan Homofobia. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Mixed in with the piss and beer, our blood stains on the floor from the boy who got his head kicked in a night or two before. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. In the pubs, clubs and burger bars Breeding pens for pigs Alcohol, testosterone and ignorance and fists Packs of hunting animals roam across the town They find an easy victim and they punch him to the ground Homophobia, the worst disease You can't love who you want to love in times like this You can't love who you want to love in times like these. The siren of the ambulance, the deadpan of the cops Jogged to mark the outline where the boy first dropped Beware the Holy Trinity Hatun renkleri her pazar 12.30'da Radyo Ot'ta.